Kalbi Zahiri ve Batini Telkinlerden Temizleme Yolu allah Teala insanın kalbini bir ayna gibi yaratmıştır. Kalp göz vasıtasıyla görür, kulak vasıtasıyla işitir. Gözün görmesi kalbe vasıta olduğu gibi, ayrıca hadiselerin ondan tesir etmesine de vasıtadır. Herhangi bir aza Allah'ın emrine muhalefet etti ise ondan dolayı kalbin yüzüne bir leke gelir. Kalp bu lekelerden temizlenmediği müddetçe manayı ve nurları göremez. Yani nasıl ki kalp maddi gözle maddiyi görür, öylece basiretle de manayı ve nurları görür. Toz maddi göze girdiği vakit kapandığı gibi, günahların karikatürleri azalar vasıtasıyla basirete girdiğinden basiret kapanır. Artık basiretin kapanması kalbin feyz almasına, nurları görmesine engel olur. Yekin zayıflar. Mushahade yok olur. Bu hal ona tabii olur. Eskiden gördüğünü unutur. Nitekim gördüğümüz pek çok rüyayı da unutuyoruz. Hadis-i şerifte "Ekhafuma akhafu ala ummeti zaful yaqini." Ümmetimin hakkında en çok korktuğum şey yekinin zayıf olmasıdır buyurulmuştur. Kalbin içindeki yakiini zayıfleten, İç ve dış telkinlerdir. İç telkin, vesvese, gaflet, kalbin zikirden ayrılması ve nefsi emmarenin kalbe tevcih ettiği sorulardır. Kalp bundan o kadar müteessir olur ki, basiretin zayıflemesinden susmuş olur. Dış telkin ise, masiyete devam edenle sohbet etmek, sözlerine kulak vermek, azaları haramdan sakındırmamaktır. Bir ufak taş dişlere isabet ettiğinde şüphesiz biz onun gıcırtısını hissederiz. Kalp de diş gibidir. Kuvvetli olduğu zaman fena bir arzu üzerine geldiğinde o da onun gıcırtısını hisseder. Kalbin bunu hissetmemesi onun esirliğine alamettir. Eğer kalp temiz olsa ve sıhhatli olsa şüphesiz fena işlerin arzusundan gıcırtıyı hisseder. Bil fiil günah işlemekten korkar. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيمانا. Gerçekten müminler onlardır ki, zikir zamanında kalpleri korkar, ürperirler. Allah'ın ayetleri üzerlerinde okunduğu zaman da imanlarını ziyadeleştirir, buyurulmaktadır. Kalp korkusu ve ürpermek de onun uyanıklığına alamettir bu cezbe ile tahkuk edebilir. Kalbi uyandırabilmek için iki usul var. a. Kalben zikretmek, yahut rabıta ile ve yahut murakabe ile fikir ve hissi bir noktaya toplamakla iç telkinlerden kalbi temizlemektir. Başlangıçta hayali ve buhar şeklinde olan zikir, rabıta ve murakabe anında bunlar, su gibi kemiyetleşip, nur gibi müşahade edilir. b. Dışta da faideli olan ameli celbetmeye çalışmaktır. Burada mühim olan şeriatin zahirine ittiba etmektir. Onu ya şeyhinden öğrenmek veya başka emin bir alimden sorup öğrenmektir. Mesela kalbe günah arzusu yahut başka bir mümini ayıplamak yahut yapmış olduğu salih amelleri beğenmek arzusu gelirse bunu derhal tövbe ile müdafaa eder. Bunun zıttı olarak ibadet işlemek Zikretmek, Kur'an okumak, tövbe etmek gibi istekler kalbe gelirse derhal o ilhamın gereğini yerine getirir ve tüm gayreti buna sarf eder. Bununla beraber acizlik, ümitsizlik kalbe gelirse salik kendi varlığından tecerrüt ederek Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini, kudretini, izzetini hatırlar. Allah bana kuvvetinden bir cüz'ü vermiştir. Onun kuvveti ve izzetiyle ben varım. Bu varlığı kendinde inanmakla tenbellik ve acizlik perdesini yırtar. Rabbim ilticamı kabul eder diye nefsin ilka ettiği ümitsizliği bertaraf eder. Allah'ın ismine sığınır. Yoluna engel umum fena arzulardan sıyrılır. Beyazıd-ı Bestami, kulun kabiliyeti Halık taala'nın inayetini celbeder. İnayet kula yetişti mi onu âlâye illiyine cezbeder. Böylece salik, her bir fenalık arzusunu zıttı olan iyilikle müdafaa eder. Mü'minin amelini iptal edecek, helak edici sekiz arzudur. Mü'min iki kuvvetini daima çalıştırır. Hazabi kuvvetiyle nefsin arzularına karşı müdafada bulunur. Şehvani kuvvetiyle kalbin iyi ilhamlarını celbeder. Bilhusus, nefsin şu sekiz huylarına karşı müdafaya daha fazla çalışır. A B Başkalarla meşgul olmak. Bu arzu ile nefs sahibini gıybet etmeye sevk eder. Mümin bu isteğe karşı aciz ve fakrını idrakle müdafaada bulunur. Her tarafım kusur. Öyleyse başkasının kusurunu söyleyemem der. C riyadır. Yani kendini başkalara beğendirmektir. Nefsin bu arzusuna karşı kalbin şu ilhamıyla Kainat hepsi birleşte sana faide veremez. Rabbinden başkasını bırak. Emriyle müdafada bulunur. D- Kibirlilik. E- Benlik. F- Haset. G- Öfkelenmek. Yani Allah Teala'nın kullarına şefkat etmemek. H- Şehvet arzusudur. Allah'ın emrinin dışında olan umum arzular, niyetler, nefsin ve şeytanın yahut fasık arkadaşlarının yardımıyla Şehvet kuvvetinin eserinden olur Bunlardan her biri Envai çeşit saldırılarla Kalbe saldırırlar Kalp bunlardan dolayı korkar Üzülür, esir olur Kamil mürşidin huzurunda kalp Onun gölgesinden cesaret alırsa Cezbeye girer Ağlama, titreme, bağırma iç yangını, eziklik Aşırı pişmanlık Kalbin ürpermesinden olur Cezbe kalbe gelirse muntasib cezbesiyle daha kolay muvaffak olur şeriatı riayet etmezse cezbe şeytani hisleri de tahrik eder burada salik şu hadisi şerifle kendini tedavi eder u obudillah ka anneke tarahu va'udt nefsake fil mauta ve zekurillah inde kulli <Sessizlik> hajrin va inde kulli şecerin ve amil amilt seyyaten fa'mal bi yanbiha hasaneten esirra bisirri ve alaniyete bil alaniyeti. Allah Teala'yı görür gibi ona ibadet et. Nefsini ölüler içerisinde hesabet et. Her taş ve ağacın yanında Allah'ı hatırla, zikret. Bir fenalık işlediğin takdirde akabinde iyilik yap. Gizli fenalıklara gizli iyilik, aşikar fenalıklara aşikar iyilik yap. Bununla riyâyi, kibirliliği ucu defederek tevazu ihlası celbetmiş olursun nefsini ölüler içerisinde hesap et muhasebeye çekilerek ölüm rabutasını yap bununla ucubun eserini hasedi def etmekle ölümden sonraki hayata hazırlık olabilecek ameli celbedersin her taş ve ağacın yanında Allah'ı hatırla zikret bununla da merhametsizliğe karşı müdafaayı yaparsın Ayrıca şöhret arzusu da zikirle yok olur. Allah beni görür, intikam alır diye inanan hiç kimseyi incitmez. Müntesip kurtuluşunu hakka itaatte, halka da hizmet ve şefkatte bulur. Bu iki kanada zikri kuvvet yapar. Hasbel beşer bir günah işledi ise müntesip o zaman şu emri tatbik eder. Bir fenalık işlediğin takdirde akabinde iyilik yap. Gizli fenalıklara gizli iyilik, Aşikar fenalıklara aşikar iyilik yap. Sadık bu emirle Allah'ın muradı dışında bütün fena niyetleri yok eder. Böylece kalbini iç ve dış telkinlerden temizlemiş olur. Pek çok arifler kalbin temizlenmesine alamet ikidir dediler. A. Gafletsiz, devamlı zikretmektir. Nakşibendiler, Boş zamanını zikirle geçirenin meşguliyet anlarında işi ile uğraşması da zikirdir dediler. Boş vaktini dolduranın dünya meşgalesiyle dolu vakitleri hep zikir sayılır. B. Halkın övme ve sövmelerini içten sarf nazar etmektir. Birincisi ile takva tamamlanır. İkincisi ile istikamet tamamlanır. Böyle diyenlere göre takva, emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmaktır. İstikamet, Allah Teala'nın kuluna güzel ahlakla muamele etmektir. Yukarıdaki sekiz fena huylardan kalbini tasfiye etmeyenler takva ve istikamet makamına giremezler. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi Kutsisi Ruhu şöyle buyurur. Bizim zamanımızda bazı insanlar kadın ve erkeklerin bir arada oturmalarından hoşlanıyorlar, hoş görüyorlar. Bu benim kızımdır, bu benim annemdir, bu benim halamdır, teyzemdir demekle yabancı kadınları yakın akrabaları yerine koyup bir takım yaldızlı sözlerle kendilerini müdafaa ederler. O ona bakar, o ona. Ulemanın itirazına karşı ve bu işi yapmak için şeriat ayrıdır, tarikat ayrıdır derler. Bu ne büyük felakettir. Eğer kalpleri temiz olsaydı bunu yapmazlardı. Umum vesveseler, gösteriş ve yalanlar hep bundan meydana gelir. Bu Kur'an'ın hükmüne muhaliftir, hayasızlıktır. Halbuki haya imandandır. Yabancı kadınlarla muaşeret, kalbin içerisindeki haya ve imanı bozar. El-hayâ'u kulluhu dinun Haya hepsi dindir. Maalindeki hadise binaen, hayası olmayanın dini de yoktur deriz. Şüphesiz Hazreti Peygamber'in zevceleri ümmetinin anneleridir. Fakat bununla beraber Allah Ta'ala onlara bile göze görünmemelerini emretmiştir. وَإِذَا سَأَلْتُمُوا هُنَّ Bir de onun zevcelerinden lüzumlu bir şey istediğinizde onlardan perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için en üstün bir temizliktir. Bu hüküm ashab ve ezvacı tahirat hakkında olursa ey meşayihlar bundan ibret alın.